Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. 5. Maide 32 Hadis 224 Ebu Musa el eşhariden Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin beraberinde ok varsa, mescitlerimize ve çarşılarımıza uğrayacaksa, Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun. Hadis 226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 Diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Hadis 227 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra ibne Habis, Peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra, Benim on tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim. Dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Bu adama hayretle bakıp, Merhamet etmeyen kimseye, Merhamet olunmaz. Buyurdular. Hadis 228 Ayşe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 onları öpmüyoruz, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa, ben ne yapayım, buyurdu. Hadis 229 Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye, Allah da merhamet etmez. Hadis 230 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman,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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum. Buyurdular. Hadis 233 Ebu Katade, Haris ibn Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 Yakalamak isterse, onu hemen yakalayıp, yüzüstü cehenneme atar. Hadis 235 Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez.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 ayıp ve kusurunu örterse Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Hadis 236. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman müslümanın kardeşidir ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu utandırmaz. Her Müslümanın, diğer Müslümana, ırzı, malı ve kanı haramdır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbini göstererek, takva işte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini, hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Hadis 237 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle, Birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınız bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Peygamberimiz, üç defa göğsüne vurarak, takva işte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini, hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın, diğer Müslümana, ırzı, malı ve kanı,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 sevip arzu etmedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Hadis 239 Enes'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Din kardeşin, zalim de olsa, mazlum da olsa, ona yardım et. Bir adam: Ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim? Söyler misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun, zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir. buyurdu. Hadis 240. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek aksıran kimseye, يَرْحَمُكَ اللّٰهِ allah. Allah sana merhamet etsin, demek. Müslüm'ün başka bir rivayeti şöyledir. Müslüman'ın, Müslüman üzerindeki hakkı, altıdır. Karşılaştığın zaman, ona selam ver. Seni davet ederse, davetine git. Nasihat isterse, nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse yarhamukallah Allah sana merhamet etsin de hastalığında onu ziyaret et vefatında cenazesinin ardından git. Hadis 241. Ebu Umara Berra İbn Azib Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Beş şeyi de yasakladı. Emrettikleri, bir, hastayı ziyaret etmek, iki, cenazeye katılmak, üç, aksıran kimse elhamdülillah derse, yarhamukallah. Allah sana merhamet etsin, demek. 4- Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp, yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5- Mazluma yardım etmeyi. 6- Davet edenin davetine katılmayı. 7- Selamı yaygınlaştırmayı, Yasakladıkları, 1. Altın yüzük takmayı, 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi, 3. İpek minder kullanmayı, 4. İpek elbise giymeyi, 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde, kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır